Cenab-ı Hakselam ve Tekaddüs Hazretleri nimrızasını almak isteyenler Allah baha Allah'a değildir. Bahane Allah'adır. Allah kullarını affetmek için bahane arar. Daha aramaz. Adamı birisi bir kazık çakmış bir yere Şimdi hayvanla bağlayacak bir şey bulamamış, bir yer bulamamış, bir kazık çakmış yere. Öyle benden sonra gelen kimse dedi, bu namaz kılmak ister, isra etmek isterse hayvanla bağlasın demiş. hayret yapmış, yere bir kazık çakmış. Sonra işin yedikten sonra bir hatına gitmiş. Sonra bir yaya adam gelmiş oraya, bakmış yerde bir kazık çakılı. Ulan demiş, ne biçim adamlar dünya yüzünde demiş. Ulan buraya bir kazık çakılır mı? Bir ağma gelir, çocuk gelir, ayağa takılır, yüzü düşer, kafası kırılır demiş. O da çekmiş, kazığı çıkarmış, kaldırmış, atmış. Allah her ikisini cennete koymuş. İkisini hayır niyete. İkisinin niyeti hayra. Bir kazadan dolayı cennete girmişler ikisinin de. Biri çıkardığımız, biri kalkmış, biri çakmış.